Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mesutan Ulgar Özeskın. Haftanın son gününden herkese günaydın. Bir süredir ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen lise öğrencilerinin protestoları gündemde yer tutuyor. Liseliler Ayakta platformu da Change.org üzerinde başlattığı kampanyayla hem bu protestoların sebeplerini anlatıyor hem de herkesten destek bekliyor. Her şey İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin Mavi Ekose Ceket Tutkunu müdürlerini sırtlarını dönmesiyle başladı. Ardından Türkiye'nin köklü liseleri bir bir karanlığa sırtlarını döndüler. İyi de niye? Bu liselilere rahat mı battı? Oysa milli eğitimimiz çok iyi değil mi? TÜBİTAK hiç vermediği kadar destek vermiyor mu? Proje onaylamıyor mu? Ne oldu da liseliler karanlığa sırtlarına döner oldular? Bugünlerde İstanbul Erkek Lisesi'ne başlayan ve kademe kademe birçok liseye yayılan protesto eylemleri ve taleplerin olduğu bildiriler yayınlandı. Bu bildirilerin sebebi liselilerin yaşamlarına müdahale. Eğitimin her geçen gün iktidarın tekelinde yön verdiği bir araç olması ve bir piyasa haline getirilmesidir. Arkadaşlarımıza yönelik gerçekleşen baskılar yeni değildi. Bir süre geçmişten bugüne kadar vardı ancak bu sistematik boyuta ulaşmamıştı. AKP liselerde sömürü tekerleğini hızla döndürüyor. Buna mevcut eğitim sisteminin birçok yanını dini eğitimle süsleyerek ve bu zihniyetteki vakıflarla ortaklaşarak kendine yeni kindar nesil yaratmak istiyor. Biliyor ki bu nesil onun ömrünü uzatacak, fabrikalarında çalışacak ya da işsiz olarak onun çıkarları için savaşlarda ölecek. Örürken de sorgulamayacak. Okullardan bilim ve felsefe yok ediliyor. Sorgulamanın ve itiraz etmenin önünün kapandığı bir dönem açılmak isteniyor. Arkadaşlarımız işte buna karşı çıkıyor. Vicdanları rahat gerçeği savunuyorlar. Liselerdeki yönetimin, müfredatın, kurulların iktidarla olan ilişkisi sadece ideolojik de değil. Kaldı ki iktidarın ideolojisi, ve liselere aktarmak istediği düşünce sadece muhafazakar dündar düşünceden oluşmaz. Bu düşüncenin oluşan en önemli bir yanı da liselileri hazır kalifiye eleman olarak gören ve üniversiteye de liseliği alan görevi belirlenmiş olarak gönderen, meslek liselerindeki staj sömürüsüyle ucuz işçiliğe alıştıran ve vahşice sömüren, yarattığı bu sistemle işsiz bıraktığını da ileride kiralık işçi olarak kullanan bir düşüncedir bu. Yani bu düşünce kapitalizmin sömürü çarkında ezilmiş, posası atılmış insanlar yaratma düşüncesindedir. Arkadaşlarımız buna karşı çıkıyor. Vicdanları rahat, gerçeği savunuyor. Temel liselerde başlayan süreç paralı eğitimin en bariz göstergesi. Paran kadar konuşursun sözü, paran kadar okursun sözüyle eşdeğer oldu. Kaldı ki liseliler yoğun bir psikolojik baskı altında. Sabahtan akşama kadar yaşamlarını buraya vermekteler. Türkiye'deki eğitim paranın hükmünün olduğu bir sektördür. Arkadaşlarımız buna karşı çıkıyor. Vicdanları rahat gerçeği savunuyor. Bizler liseliler olarak liselerdeki eşitlik, adalet, özgürlük için verdiğimiz kavgada örgütlü olduğumuz tüm liselerde, sokaklarda hep birlikte baskının önünde yer alacağız. Liselerdeki erkek egemenlik, ırkçılık, insanların özgürlüğüne karşı gelen her türlü ayrımcılık Paralı eğitim, zorunlu din dersi ve imam hatipler, insanların dini ihtiyaçlarından ötürü ötekileştirilmeleri kendi ana dillerinde eğitim görmemeleri, eğitimin bilimsel olmaması ve sayacağımız birçok sorunun karşısında durup mücadele vereceğiz. Çünkü biliyoruz ki özgürlük sokaktadır. Yaşadıklarımız önümüzdeki dönem için ipuçları veriyor. Liselerdeki mücadeleyi büyütmek ve kazanım elde etmek için baskılara karşı durmayı bu nedenle sokaklara, alanlara, meydanlara taşımalıyız. Vicdanımız rahat, gerçeği savunuyoruz. Eşitlik, adalet, özgürlük için diyor liseliler açmış oldukları bu kampanyada. Sırada Ordu'dan Nurullah Yıldırım'ın kampanyası var. Ne yazık ki ülkemizde sonlanmayan sorunu öğretmen atamalarına dikkat çekiyor Yıldırım. Mayıs ayında yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre Ağustos ataması yapılması gerekmekte. Ancak yapılan son röportajlar atama olmayacağı yönünde öğretmenlerin hayatları ve hayalleriyle Oynanmasına müsaade etme ve Ağustos'ta atama yapılması için sen de destek ver. Unutma senin de bir öğretmenin oldu. Onun hatırı için bu kampanya imzalı ve genç öğretmenlere umut ışığı ol. Şimdi öğretmenler için birlik zamanı diyor Yıldırım bu kampanyada. Bugün eğitim sistemimizi ilgilendiren kampanyalarla başladık programımıza. Yine sırada meslek liselerinin sorunlarına dikkat çeken bir kampanya var. Sahibi ise Muğla'dan Sinem Özal. Diyor ki Sinem meslek liselerinde okumakta bulunan öğrencilere verilen MUTOK sistemiyle ilgili kültür dersleri görülmediği sürece ilerlemenin kaydedilemeyeceği ve 2017 YGS ve LYS sınavı için alanında ilerlemek isteyen öğrencilerin bölüm derslerinin baz alınması gerekliliği, deneyimi ve iş kabiliyetinin Anadolu liselerinde okuyan öğrencilere göre daha fazla oluşu, hayal gücü ve el becerisinden daha fazla gelişmişliği ve bununla ilgili üniversitelerin giriş sınavlarında ilgili alan derslerinden sorular çıkartılıp ilgili alan üzerine uygulama ve mülakatların yapılması gerekliliği. Meslek liseleri bu ülkenin gerekli ara elemanlarını yetiştirirken alanına hakim, pratik düşünen, mesleğine gerekli saygıyı duyan, iş disiplinini ve meslek ahlakını özümsemiş bireyler yetiştirmekte. Bilinmelidir ki meslek adımız kadar yaşamımızda yer alan ve devamlılığını sağlayan değişmez bir unsurdur. Meslek seçimi diğer bireylere göre daha önceden, düşünme ve edinme olgunluğuna sahip olan bizim gibi meslek liseli öğrencilerin alanında ilerlemeleri hak olarak görülmelidir. Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın hakkı nasıl görüldüğü gibi, yıllarca emek verip, anlama ve analiz etme yetisine sahip olduğu derslerden sınava girme hakkı ile veriliyorsa, bizler de gördüğümüz, düşündüğümüz, uyguladığımız derslerin sınavına tabi tutulmak istiyoruz. Gayret, inanç ve istek öngörülen yaşamın temelidir. Lakin bizim yaşama attığımız adımlar, ...bir başka kapıya çıkmaktadır. Bu kapı öğrendiklerimizi ve hayata geçirebilecek olan çalışmalar yerine... ...bize katılmayan bilgiler sorulmakta. Bizler tüm bu gayret, inanç ve istek duygularımızı... ...ülkemizin farklı iş güçlerini tamamlamak adına... ...bugüne kadar kullandığımız gibi... ...bundan sonra da kullanacağız. İlerlemek, o basamakların zirvesine çıkmak istiyoruz. Lakin aynı kulvarlarda olduğumuz insanlar arasından seçilerek. Eğitim gerekli adaletli bir eğitim hakkıdır. Neslek lisesi için üniversite hayal değil... Gerçek olmalıdır diyor Özalp başlatmış olduğu bu kampanyada meslek liselilerin kendilerine uygun sorular sorularak üniversiteye kabul edilmeleri için. Şimdi son olarak Fransa'ya kadar uzanıyoruz. Bir lise edebiyat öğretmeni olan François Kahen başlattığı kampanya ile ülkesinde büyük bir değişikliğe yol açtı. Fransa'da lise öğrencilerinin mezun olduktan sonra girdikleri üniversiteye giriş sınavında bir eksik olduğunu fark ediyor Kahen. Bu eksikte Fransız öğrencilere yalnızca erkek edebiyatçıların eserlerinden sorular sorulması. Oysaki ülke edebiyatında son derece başarılı birçok kadın edebiyatçının da olduğunu vurguluyor Cain. Bunun üzerine Change.org'da bir kampanya başlatmış kendisi. Yetkililerden bu durumun düzeltilmesini talep ediyor. Çok geçmeden 20 bine yakın kişinin imzasını toplayan kampanya medyada da yüksek miktarda yankı uyandırıyor. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada... Bundan sonra sınavlarda önemli kadın edebiyatçıların da öğrencilerine sorulacağı belirtildi ve böylece François Cahen başlatmış olduğu bu kampanyasında imza veren 20 bin kişiyle birlikte başarıya ulaştı. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Fransa'dan derlediğimiz tamamı eğitim konulu vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için bu eğitim olur, başka bir şey olur. Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.